''Onlar nihayet ancak bize döndürüleceklerdir.'' Kitapta İbrahim'i de an. Çünkü o dosdoğru sözlü bir peygamberdi. Bir vakit o babasına şöyle demişti. ''Ey babam, işitmez, görmez, sana hiçbir faydası olmaz şeylere niye tapıyorsun? Ey babam, bana muhakkak ki sana gelmeyen bir ilim gelmiştir.'' O halde bana uy da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Ey babam şeytana tapma. Çünkü şeytan hakkıyla esirgiyen Allah'a çok asi olmuştur. Ey babam hakikaten korkuyorum ki çok esirgiyen Allah'tan sana bir azap gelir çatar da şeytana dost olmuş olursun. Babası dedi ki ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviricisin? Andolsun olsun ki vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Uzun bir müddet benden ayrıl git. İbrahim şöyle dedi. Üstüne selamet. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekiliyorum.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 Kitapta Musa'ydı an, çünkü o ihlası erdirilmişti, Resul bir peygamberdi. Biz ona Tur'un sağ yanından nida ettik. Onu çok münacat eden bir kimse olarak yaklaştırdık. Ona rahmetimizden biraderi Harun'u da bir peygamber olarak ihsan ettik. Kitapta İsmail'i de yad etti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 Hangisi Rahman olan Allah'a karşı daha ziyade asi ve cüretkar olmuşsa muhakkak ve muhakkak evvela onu ayırıp atacağız. Sonra biz ona girip yanmaya daha çok layık olanları da elbet pekiyi bileniz. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya uğrayacaktır. Bu Rabbinin üzerine kat'i olarak aldığı kaza ettiği bir şeydir. Sonra takvayı erenleri kurtaracağız. Zalimleri ise orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız. Kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman küfreden o adamlar, müminlere iki zümreden hangisi ikametgah itibariyle daha hayırlı, meclis ve topluluk bakımından daha güzeldir dediler. Biz onlardan evvel, ...nice asırlar halkını helak ettik ki... ...onlar mal ve metaca da... ...gösterişçe de daha güzeldiler. De ki... ...kim sapıklık içindeyse... ...çok esirgeyici Allah... ...onun dünyalığını ve ipini... ...uzattıkça uzatır. Nihayet... ...va'doluna geldikleri şeyleri... ...ya azabı... ...yahut kıyameti gördükleri zaman... ...artık... ...kimin yeri daha kötü kimin cemaati daha zayıfmış bileceklerdir. Allah hidayeti kabul edenlerin feyzini artırır. Beka bulacak iyi ameller, Rabbinin nezdinde sevapça da hayırlıdır, akıbetçe de hayırlıdır. Ayetlerimizi inkarla kafir olan ve bana elbette mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O gayba mı vakıf? Yoksa,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 Biz ancak onların günlerini ve nefeslerini sayıyoruz. Takva sahiplerini o çok esirgeyici Allah'ın huzuruna toplayacağımız, günahkarlarıysa susuz olarak cehenneme süreceğimiz gün, çok esirgeyici Allah'ın nezdinde ahdedilmiş olanlardan başkaları şefaat hakkına malik olamayacaklardır. Dediler ki, çok esirgeyici Allah,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 iyi işler yapanlar yok mu? Çok esirgeyici Allah onlar için gönüllerde bir sevgi kılacaktır. İşte biz Kur'an'ı ancak onunla takva sahiplerini müjdeliyesin, batılda mücadele ve inat edenleri korkutasın diye senin dilinle kolaylaştırdık. Biz onlardan evvel nice asırlar halkını helak ettik. Şimdi bunlardan hiçbirini hissediyor, görüyor yahut gizli bir sesini bile işitiyor musun? Taha Suresi Değerli dinleyenler, Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. Adını birinci ayetten alır. 135 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta ha Biz Kur'an'ı sana zahmet çekesin diye değil. Ancak Allah'tan korkacak kimselere bir öğüt ve yerle o yüce gökleri yaratanın tedricen indirdiği bir kitap olmak üzere indirdik. O çok esirgeyici, arşı istila etmiştir. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa onundur. Sen sesini yükseltsen de yükseltmesen de birdir. Çünkü o gizliyi de gizlinin daha gizlisini de bilir. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi geldi mi sana? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada durun. Hakikat ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor getirir yahut ateşin yanında doğru bir yol gösterici bulurum demişti. İşte Musa ona gidince kendisine şöyle nida olundu. Ey Musa şüphesiz ben senin Rabbinim. Haydi ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadide, tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi yolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki... Allah benim, ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et. Beni hatırlamak ve anmak için dosdoğru namaz kıl. Çünkü o saat şüphesiz gelecektir. Onu hemen açıklayacağım geliyor ki herkes neye çalışıyorsa kendisine onunla mukabele edilmiş olsun. Binaenaleyh ona inanmaz ve heva ve hevesine uyar kimseler sakın seni bundan alıkoymasınlar. Sonra helak olursun. Musa o sağ elimdeki ne? Musa dedi o benim asamdır ona dayanırım onunla davarlarıma yaprak silkerim. Onda bana mahsus başka cihacetler de vardır buyurdu Musa onu elinden bırak o da bunu bıraktı bir de ne görsün koşup duran bir yılan olmuştur o buyurdu tut onu korkma biz onu yine evvelki şekline çevireceğiz bir de elini koynuna sok da diğer bir mucize olmak üzere o Ayıpsız ve bembeyaz bir halde çıkıversin. Ta ki sana en büyük ayetlerimizden birini daha gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o hakikaten azdı. Musa dedi. Rabbim benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolayla. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Bana kendi ailemden bir de vezir ver. Biraderim Harun'u, onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Ta ki seni çok tesbih edelim. Seni çok analım. Şüphe yok ki sen bizi hakkıyla görensin. Buyurdu. Ey Musa. İstediğin sana verilmiştir. Andolsun ki biz sana diğer bir zamanda... Anana vahyolunacak şeyi ilham ettiğimiz vakitte lütfetmiş ve kendisine... Onu tabuta koy da denize at ki deniz onu kıyıya bıraksın. Onu benim de kendisinin de düşmanı olan biri alacak diye emreylemiştik. Sana karşı ey Musa... Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin gidip şöyle demişti. Ona bakacak bir kimseyi size haber vereyim. Böylece seni tekrar annene verdik ki gözü aydın olsun, tasalanmasın. Sen bir daha adam öldürmüştün de biz seni oğamdan kurtarmıştık. Seni türlü türlü imtihanlarla imtihan etmiştik. Bunun için yıllarca medyan halkı içinde kaldın. Sonra da hakkındaki takdire göre buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen kardeşinle beraber olarak mucizelerimle git. İkiniz de beni hatırlayıp anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o hakikaten azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler yahut korkar. Dediler. Ey Rabbimiz. Doğrusu onun bize karşı aşırı gitmesinden... ...yahut tuyanını artırmasından endişe ediyoruz biz. Buyurdu. Korkmayın. Çünkü... Ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitirim, görürüm. Hemen gidin de ona şöyle deyin. Biz Rabbinin iki elçisiyiz. Artık İsrailoğullarını bizimle gönder. Onlara işkence etme. Biz sana Rabbinden hakiki bir ayet getirdik. Selam doğruya tabi olanlara. Bize şu hakikat vahyolundu ki şüphesiz azap yalanlayanların ve yüz çevirenlerin tepesindedir. Firavun dedi. O halde Musa sizin Rabbiniz kim? O da bizim Rabbimiz her şeye hikatini veren sonra da doğru yolunu gösterendir dedi. Firavun dedi. Öyleyse evvelki kuşakların durumu nedir? Musa Onların ilmi Rabbimin nezdindeki bir kitaptadır. Benim Rabbim Hata da etmez Unutmaz da dedi. O ki Yeryüzünü size bir döşek yaptı. Orada sizin için yollar açtı. Gökten su indirdi. İşte biz Onunla türlü nebattan çiftler çıkardık. Hem siz yiyin hem davarlarınıza yedirin. Şüphe yok ki bunda salim akıl sahipleri için ibretler vardır. Sizi ondan topraktan yarattık. Sizi yine ona döndüreceğiz. Sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Andolsun ki biz ona ayetlerimizin hepsini gösterdik de buna rağmen o yine yalanladı, dayattı." dedi. "Ey Musa, sen sihrinle bizi yerimizden çıkarman için mi geldin bize? Şimdi biz de sana onun gibi bir sihir yapacağız. Şimdi sen kendinle bizim aramızda bir buluşma yeri ve vakti tayin et ki ne senin ne bizim caymayacağımız düz geniş bir yer olsun dedi. Musa da sizinle karşılaşma zamanımız dedi. Bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir. Bunun üzerine Firavun arkasını dönüp gitti. Bütün hilesini toplayıp bilahare geldi. Musa onlara dedi yazıklar olsun size Allah'a karşı yalan düzmeyin sonra azapla sizin kökünüzü kurutur Allah'a karşı yalan uyduran muhakkak hüsrana uğramıştır derken sihirbazlar aralarında işlerini çekişe çekişe görüştüler sonra gizlice müşavere ettiler. Dediler ki Bunlar başka değil herhalde iki sihirbazdır ki Sizi büyüleriyle yerinizden çıkarmak En şerefli ve üstün olan dininizi gidermek istiyorlar Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya toplayın Sonra saf halinde birden gelin hücum edin Bugün galip olan kimse muhakkak umduğuna ermiştir Dediler, ey Musa, asanı ya sen at, yahut önce atan kişiler biz olalım. Musa dedi, hayır siz atın. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri, sihirleri yüzünden kendisine hakikat koşuyormuş hayalini verdi. Onun için Musa, içinde bir nevi korku hissetti. Biz korkma dedik. Çünkü üstün gelecek muhakkak sensin, sen. Elindekini bırakıver. Bu onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların sanat diye ortaya attıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise nerede olsa felah bulmaz. Eticede zihirbazlar secdeye kapandı. ''Harun'la Musa'nın Rabbine iman ettik.'' dediler. Firavun dedi, ''Ben size izin vermeden ona iman ettiniz?'' ''Şüphesiz ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür.'' ''Öyleyse ben de elbette sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim.'' ''Sizi muhakkak hurma dallarına asacağım.'' ''Siz de hangimizin azabı daha çetin ve sürekliymiş?'' elbet bileceksiniz sihirbazlar dediler seni bize gelen şu apaçık mucizelere ve bizi yaratana katiyen tercih edemeyiz artık neye hakim sen hükmünü ver sen hükmünü ancak bu dünya hayatında geçirebilirsin biz günahlarımızı ve bizi zorladığın sihri bağışlaması için Rabbimize gerçek iman ettik. Allah daha hayırlı, daha süreklidir. Hakikat şudur. Kim Rabbine suçlu olarak gelirse, hiç şüphesiz ona cehennem var. O orada ölmez de dirilmez de. Kim de ona iman etmiş, iyi, iyi amellerde bulunmuş olarak gelirse... İşte onlar Onlar içinde en yüksek dereceler Adın cennetleri vardır ki Altlarından ırmaklar akar Orada ebediyen kalıcıdırlar onlar İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı Andolsun ki biz Musa'ya Kullarımla geceliğin yola çıkta Düşmanların yetişmesinden korkmayarak Endişe etmeyerek onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmişizdir. Derken Firavun ordularıyla birlikte arkalarına düştü, denizde kendilerini nasıl kapladıysa öylece kaplayıverdi. Firavun kavmini saptırdı, doğru yola iletemedi. Ey İsrailoğulları sizi düşmanınızdan kurtardık. Tuğru'nun sağ yanında size vade verdik ve sizin üstünüze kudret helvasıyla bıldırıcı indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin en temizlerinden yiyin. Bu hususta taşkınlık etmeyin. Sonra üstünüze gazabım vacip olur. Benim gazabım da kimin üzerine vacip olursa muhakkak ki o helak uçurumuna yuvarlanmıştır. Bununla beraber şüphesiz ki ben tövbe ve iman edenleri iyi amel ve harekette bulunanları sonra da doğru yolda sebat edenleri elbette çok bağışlayıcı. Ey Musa seni kavminden ayırıp böyle Acele ettiren sebep nedir? Dedi. Onlar, onlar da benim ardımca geliyorlar. Ben sana yönelerek acele ettim ki, Ya Rab, benden daha çok hoşnut olasın. Buyurdu. Biz senden sonra kavmine imtihan ettik. Samiri onları saptırdı. Derhal Musa, Öfkeli ve tasalı olarak kamine döndü. Ey kamim" dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatle söz vermedim. Yoksa ayrılışımın üzerinden sizce çok zamanlı geçip uzadı. Yahut Rabbinizden size bir gazap vacip olmasını mı istediğinizde bana olan vaadinizden caydınız? Dediler. Biz sana verdiğimiz sözden kendimize malik olarak caymadık. Fakat biz o kamin zinetinden bir takım ağırlıklar yüklenmiştikte, onları ateşe atmıştık. Samiri de böylece atmıştı. Hülasa o kendilerine böğren bir buza heykeli döküp çıkarmıştı. Gerek o, gerek avenesi işte sizin de Musa'nın da ilahı budur. Fakat Musa unuttu demişlerdi. Bilmiyorlar mıydı ki o buza onlara hiçbir sözle mukabele edemiyor. Onlara ne bir zarar ne de bir fayda vermek kudretine malik olamıyordu. Ant olsun Harun onlara daha evvel ey kavmim siz bu buzayla ancak imtihana çekildiniz. Sizin hakiki Rabbiniz çok esirgiyen Allah'tır. Haydi bana tabi olun, benim emrime itaat edin demişti.